Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz asıl sıfat fiil eki. Gelecek anlatan bir sıfat fiil eki'dir. Birleştiği fiile addan önce gelerek sıfat görevi yüklenir. Genellikle dua ve bed da kullanılır. Gözü kör olası adam arabayı nasıl da hızlı sürüyor? Bu ek, anlatımda kendinden sonra ca ekini de alabilir. Bu durumda bazen kendinden sonraki at kullanılmaz. Eli kırılasıca. İnşallah bundan sonra hırsızlık yapmaz. Kendinden sonra iyilik eki ve Gelmek fiilini aldı, kalıplaşmış kullanımda istek anlatır. Hayatımda böyle güzel ve kullanışlı bir araba görmedim. Hemen bankadan kredi çekip alasım geldi. Bu ek bazen de acak sıfat fiil eki görevi yüklenir. Gerçekten görülesi bir yer, manzarasıyla insanı büyülüyor. Bu ekle türetilmiş birkaç kelime yönelme durum eki a ile kalıplaşarak belirteç haline gelmiştir. Ölesiye sevmek, öldüresiye dövmek, kıyasıya mücadele etmek gibi. Şimdi yapacağımız konuşmayı ası sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Yürülesi Bir Yer Çanakkale Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyiyim Emir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hafta sonu seni birkaç kez aradım ama sana bir türlü ulaşamadım. Nerelerdeydin? Hafta sonunda okulumuz Çanakkale gezisi düzenlemişti. Önce geziye katılasım yoktu. Ama Çanakkale'yi her Türk gencin görmesi gerekir diye düşündüğüm için Gezi'ye ben de katıldım. Daha önce gitmiş miydin? Hayır, ilk defa gittim. Sen gittin mi? Hayır, ben de gitmedim. Nasıl oralar? Anlatsana biraz. Her şeyden önce manzarasıyla gerçekten görülesi bir yer. Tabii ki tarihimizdeki önemini de biliyorsun. Zaten o topraklara ayak basar basmaz kendini birden bire tarihin içinde buluyorsun. O günkü zor şartlar aklına geliyor hemen. Ve çok duygulanıyorsun. Elbette oraları görmek başka olsa gerek. Kesinlikle. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Ama bizim için bir an bile düşünmeden... ...ölesiye savaşmış atalarımıza pek de iyi bakamamışız. O elleri öpülesiler... ...üç dakika sonra öleceklerini bile bile... ...düşmanın üstüne yürümüşler... ...ama biz onlar için hiç de bir şey yapmamışız. Savaşta kullanılan tarihi toplar çürümeye terk edilmiş... Düşmanla canları pahasına kıyasıya mücadele etmiş o insanlara saygısızlık yapmışız. Galiba sadece orada değil, buralarda da onları sadece bir gün almaktan başka bir şey yapmıyoruz. Haklısın. Bu vatan çok kolay kazanılmamış. Onun için ülkemizin değerini iyi bilmeli ve bastığımız yere dikkat etmeliyiz. Çok haklısın. Doğru söze ne denir? Kusura bakma. Benim dersin başlamasına az kaldı. İzninle derse gidiyorum. Geç kalırsam öğretmen içeri almaz. Benim de dersim var. Sonra görüşürüz Emir. Yaptığımız konuşmada geçen asıl sıfat fiil ekinin cümle içerisindeki kullanımlarını bir kez daha tekrar edelim. Önce geziye katılasım yoktu... Ama Çanakkale'yi her Türk gencinin görmesi gerekir. Her şeyden önce manzarasıyla gerçekten görülesi bir yer. O elleri öpülesiler, üç dakika sonra öleceklerini bile bile düşmanın üstüne yürümüşler. Düşmanla canları pahasına, kıyasıya mücadele etmiş o insanlara saygısızlık yapmışız. Şimdi de Öpülesi Eller adlı okuyacağımız metni ası sıfat fiil ekinin kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Öpülesi Eller Ortaokul son sınıfta lise sınavlarına hazırlanıyor. Bir yandan Sorularla bir yandan da arkadaşlarımızla kıyaslaya mücadele ediyorduk. Nihayet gün geldi, sınavlara girdik ve sonucu beklemeye başladık. Sınava hazırlanırken delicesine çalıştığımız için çok yorulmuştuk. İmdadımıza yaz tatili yetişmişti. Bir yandan tatilin tadını çıkarırken, bir yandan da heyecanla sınav sonuçlarını bekliyorduk. Sonuçlar nihayet belli oldu. Ve bazı sınıf arkadaşlarımla ben aynı öğretmen lisesini kazanmıştık. Önce büyük bir sevinç yaşadım ve duyan duymayan herkese sınav sonucunu söyledim. Akşam olup eve geldiğimde çok yorulmuştum. Ama sevinçten yorgun düştüğüm için pek önemsemiyordum yorgunluğu. Odama gittim ve uzandım. Düşünmeye başladım. Sabahki sevincim yerini yavaş yavaş değişik düşüncelere bırakmaya başlamıştı. Acaba gerçekten öğretmen olmak istiyor muydum? Bu soruyu kendime sorduğumda, doğrusu kesin bir cevap alamıyordum. Ama gün geldi, bütün bu karışık duygularla okula başladım. Öğrenim hayatımız boyunca bize hep öğretmen olacağımız aşılandı. Doğrusunu söylemek gerekirse, gerçekten de öğretmen olmak istediğimizi bile düşünmeden, düşünemeden, bir de baktık ki çoktan öğretmenliğin sıcaklığı bizi sarmıştı. Okul dışındaki davranışlarıma bile bir öğretmene yakışmaz ya da yakışır diye kısıtlamalar getirmiştim. Hocalarımız bize bir öğretmen gibi davranıyor ve devamlı öğretmen olacağımız zihnimize kazanıyordu. Her yıl 16 Mart'ta öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümünde müsamereler düzenliyor ve kutluyorduk. O çalışmalar sırasında... Duyduğum bir şiir beni çok etkilemişti. Okunan şiir adeta beni sarıp sarmalamış, benim içime işlemişti. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben aşığımın sazında tel, genç kızımın gergefinde nakış nakış gül, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Bu şiiri dinledikten sonra ben de öğretmen olmak istediğimi anladım ve öpülesi bir el olmak için o gün bugündür delicesine çalışıyorum. Hayatımda imzası olan bütün öpülesi ellere teşekkürler. Şimdi de okuduğumuz metinde ası sıfat fiil ekinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Ortaokul son sınıfta lise sınavlarına hazırlanıyor. Bir yandan sorularla,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 Bugünkü konumuz, gelecek anlatan bir sıfat fiil eki olan ası sıfat fiil ekiydi. Bu ek, birleştiği fiile addan önce gelerek sıfat görevi yüklenir. Genellikle doğa ve beddualarda kullanılır. Örneklerimizi tekrarlayacak olursak, Gözü kör olası adam arabayı nasıl da hızlı sürüyor. Bu ek, anlatımda kendinden sonra ca ekini de alabilir. Bu durumda bazen,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 Türkçe öğreniyorum.